Günaydın. Bugün size yakın zamanda başlatılan kampanyalardan bahsedip sonrasında başarılı bir imza kampanyası nasıl hazırlanır sorusuna değinmeye çalışacağım. Günün ilk imza kampanyası haberi İstanbul'dan geliyor. Berat Banicar tarafından Milli Eğitim Bakanlığına yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi yeni yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi. Berat, Milli Eğitim Bakanlığının yeni tebliğine göre özürsüz devamsızlık hakkının 10 güne indirilmesinin ardından geçer notunda 50 yapılması biz öğrencilerin eğitim hayatını bir hayli zorlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kalitesini yükseltme amacı ile yükümlü bir kurum olarak dayattığı bu düzenleme biz öğrencileri ancak okuldan soğutacaktır. Hepsine geçelim Türkiye maalesef ki sadece büyük şehirlerden ibaret değil. Köylerde oturan öğrenciler ulaşım konusunda şehirlerde oturanlar kadar şanslı olmayabiliyor keza şiirlerde oturan ve servis veya toplu taşıma ile okula ulaşan öğrencilerde trafik sıkıntısı çekiyor. Demek istediğimiz, Türkiye'nin henüz böyle bir düzenlemeye hazır olmadığıdır. Ayrıca yapılan değişiklikle diğer 16 fıkra gibi, öğrenciler Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş temel demokratik değerlerle donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, hayat boyu öğrenen insan haklarına saygılı, Mutlu bireyler olarak yetiştirilir hükmü de yürürlükten kaldırıldı. Gençler olarak geleceğimizi şekillendireceğimiz bu önemli dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerimize bu şekilde yaptırımları dayatması noktasında sesimizi artık duyurmalıyız. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı bu yeni düzenlemesini tekrar gözden geçirmeye davet ediyoruz diyerek talebini ve gerekçelerini dile getirmiş Berat Banicar. Sıradaki kampanyanın muhatabı TRT. Talebi ise Türkiye'nin Eurovision'a katılması ve Atilla Taş'ın Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmesi. Liste List isimli internet sitesi tarafından başlatılan imza kampanyasının açıklaması şu şekilde. Türkiye geçen sene olduğu gibi bu sene senede Eurovision'a katılmamaya karar verdi. Ancak bizce büyük bir hata yapıyoruz. Bu hatadan hemen dönmeli ve bütün dünyaya gücümüzü göstermek için Atilla Taş'ı Eurovision yarışmasına göndermeliyiz destekliyorsan hemen imzanı bırak ve biz de 100.000 kişiye ulaşırsak TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i makamında ziyaret edelim diyor. Liste list ve aynı zamanda kendi web sitesinde de detaylı açıklamalar yapmış. Sırada bir kullanıcı memnuniyetsizliği kampanyası var. Mert Yüksel satın aldığı telefonuyla ilgili çözüm talebini General Mobile ve Telpa'ya iletmiş. Discovery marka telefonu alalı 1 ay olmadan telefonun yanında verilen şarj kablosunun telefona zarar vermeye başladığını ve şarj etmediğini dile getiren Mert, bu arızanın telpa tarafından kullanıcı hatası olarak görüldüğünü ve tamir için ücret istendiğini dile getiriyor ve yetkililerden çözüm talep ediyor. Evet, gördüğünüz gibi tüketiciler de artık burada kampanya başlatarak şirketlere kendi haklarını korunması için mücadele veriyorlar. Geldik günün son kampanya haberine. Bu kez adres... Edirne. Edirne İl Çevre Müdürlüğü'ne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, Olin Yağ Fabrikası'nın koku bertaraf sistemi kurması ve sürekli bu sistemin çalıştırılması. Kampanyayı başlatan İsra Oğuz, Şehir merkezinde kalmış olan Olin Yağ Fabrikası'nın havaya yaydığı kötü koku ve yağ buharından rahatsız oluyorum. Şehirde yaşayan insanların da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Edirne'de her gün yaşadığımız bu ihmal düzeltildiği takdirde, Çevre ve insan sağlığı konusundaki muhtemel tehditlerin de önüne geçilecektir diyerek bir çözüm önerisi de sunmuş. Yani burada yapılması gereken anlaşılan bir koku bertaraf sistemi kurulması ve bunun da sürekli çalıştırılması. Bunca farklı kampanya örneğinden sonra şimdi gelelim iyi bir kampanya nasıl olmalı sorusunun cevabına. Kampanya kurgulamak son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla başarı şansı,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 Bu öğeler tamamsa başlatabilirsiniz kampanyanızı. Tabii daha pek çok eklemeyle güzelleştirmek sizin elinizde. Kampanya görselini değiştirip sorunu ya da çözümü işaret eden fotoğraflar koyabilirsiniz. Görsellerin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Grafikerlerle çalışabilirsiniz. Bir video hazırlayabilirsiniz. Daha sonra kampanyanın Twitter paylaşımları için başta hashtag etiketleri ekleyebilir. Hatta varsa muhatabınızın Twitter hesabını bile başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bildirim gider, çözüm daha hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanızla ya da konunuzla ilgili çıkan haberleri de haberler bölümüne eklemeyi unutmayın. Böylece kampanyanız konusunda gelenler bilgi sahibi olmuş olur, ne gibi haberler çıkmış bunları görmüş olurlar. Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunu düşündüğünüz kişiler tarafından da kampanyanız tweetlenirse şayet O zaman atılan tweetleri destek ekle bölümünden ekleyebilirsiniz ve kampanyanıza destek veren takipçisi yüksek insanların da burada yer almasını sağlayabilirsiniz. Kampanyanızda toplanan imza sayısı arttıkça belli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinize doğrudan ulaşabilir. Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da paylaşmalarını ve kampanyayı yaymaya yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Bu açıdan içeriden imzalayanlara mesaj gönder seçeneği son derece güçlü bir araç. Düşünün ki imza atan 100.000 kişiye 100 bin e-mail yollamış oluyorsunuz. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde fayda sağlayarak kampanyanızın yayılmasına ve başka insanların da imza atmasına katkıda bulmuş olurlar. Bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazlasını change.org/taksim.tr/rehberler adresinde bulabilirsiniz. Rehberler kısmında bir kampanyayı yürütmek için gerekli olan bütün bilgiler var. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.